Bugünler içerisinde gezi hala toz duman, tabiat kanunu pusuda bekliyor e, demekteler. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Tabiat Katli Günü olmasın denmiş. Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu'nda sırası meclis gündeminden geri çekilsin diyor. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Çekül bu konuda da. Change.org üzerinden bir kampanya e, başlatmışlar. Gezi Parkı'nda yediğimiz biber gazları gözlerimizi yaşarttı ama hala görüyor, duyuyoruz e, demişler. Tasarı yasalaşırsa üstün kamu yararı adına. Ülkenin toprakları HES'lere, maden ocakları, nükleer santrallere, otelleri açılacak. Zaten %4 gibi çok az olan korunan alanlar yapılaşmaya talan edilecek. Bergat Manyas Gölü'ne milli parklar imar tehdidiyle karşı karşıya gelecek denmiş. Herkesi bu tasarıya karşı yan yana durmaya çağırıyoruz. Başlatılan imza kampanyasına destek vermeye ve dayanışmaya. Aynı zamanda bu yoğun gündem içerisinde de kesinlikle korumak gereken bir mevzu Çekül'ün de çağrısı ile beraber bir kere daha. Bunu değerlendireceğiz. Zayıf'e dedik ama hemen Sarıgül bizlerle beraber evet. yine Çekül ekibinden telefon attığımızda şu anda. İyi akşamlar. Merhaba. Emel Hanım merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Dışarıdayım kutuya bakmayın o yüzden biraz gürültülü bir ortam var. Hiç önemli değil bu aralar konuştuğumuz herkes zaten dışarılarda olduğu için <gülüyor> hatta gidebiliyor hiç sorun değil. Evet, bugün içinde aslında epey önemli bir haber. Takip edilmesi gereken de bir haber. E, tabiat Kanunu Tasarısı, Tabiat ve Biyoçeşitlilik Kanunu Tasarısı aslında uzun ismiyle. E, üç senedir devam eden bir e, mücadele aslında. 113 sivil toplum örgütünün e, bu yasayı geçirmemek için verdiği mücadele. E, aslında son olarak bu, bu haftadan bir sonraki haftaya ertelendi. Mecliste görüşülmek üzere gibi bir haber var. Ama yine de... E, epe önemli gördük. O yüzden sizden bir tekrar görüş almak istedik çekil olarak. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu yasa tasarısını? E, aslında çevre günler içerisinde görüyoruz ki doğa bugüne kadar eşi benzeri görünmemiş bir yıkımla karşı karşıya ne yazık ki. E, 2B kanunuyla başlayan süre çet muafiyeti, enerji teşvik kanunu, maden yönetmeliği derken şimdi bütün bunların bunlardan daha fazla doğal yok edecek tabiat kanunu bu altta Türkiye Birlik Meclisine görüşülecek tadsında bizim aldığımız son duyum bu şekildeydi. Hı -hı. Yani biz Afya bilgisi gelmedi bize açıkçası. Ee, Tabii altta bir çeşitlilik e, koruma kanunu e, kullanımı ağırlık veren yapısını koruyor. E, hala değiştirilmemiş durumda. Katılımcı alt da yoksun bir şekilde Hı -hı. hazırlanmış durumda. Bu koruma ile ilgili eksiklikleri gidermek amacım değil. Korunan alanların ticari olarak işletilmesini ve ekonomik kazanç sağlayıcı yatırımların önünü açmayı hedefliyor ne yazık ki hala. E, tasarı yasalaşırsa da doğal koruma açısından ciddi bir işlev görecek olan e, Milli Parklar Kanunu ve doğal süt statüsü kalkacak biliyorsunuz. Hı hı. E, aslında korunan alan ağı geniş, genişletilmesi elzem durumdayken e, yetki bakanlıkta olduğunda Herhangi bir e, bilimsel denetimle sivil toplum katılımı olmadan satür değişikliği yapılabileceklerim ben. Tüm bunlara tabii ki e, karşı çıkıyoruz bizde. de. Tabi izleme girişiminin bir bileşeniyiz. 121 sivil toplum kuruluşu 3 <gülüyor> e, yıllık süreçte bir araya geldi. Şu an bu kenetlenmeyi e, Türkiye genelinde de gördüğümüz için e, çevreye duyarlı olan insanlar olarak gerçekten çok mutluyuz ve çok umutluyuz. Yalnız e, bu direnişe devam etmemiz gerekiyor. Evet. Ve e, bir şekilde Gezi, Gezi Parti ile başlayan bu mücadelenin devam etmesi için de e, elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ama dört bir tarafından yıllardır yükselen suyuma, ormanıma dokunma sesleri bugün artık herkesin insanın orta gözlülük talebiyle birleşti biliyorsunuz. Hı hı. E, bizler de e, bu... E, Olaya tabii ki destek veriyoruz. Evet. Umutluyuz dediğim gibi evet. e, tabiat kanunuyla da ilgili olarak. Evet. Change York'ta da bir imza kampanyası başlatıldı. Evet, bir imza kampanyası başlatıldı. Hala imzalamamış olanları da eğer varsa bu yayın aracılığıyla evet. e, imzalamayı da davet edelim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Mayalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.